Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve biin se'in 20. fetvada kaldık. Hukmu tevessuli ve aksamuhu. Tevessülün hükmü ve kısımları bölümü. <gülüyor> evet. Tebessül, fi bi ma fi bir kul Allah'a dua ederken duasının kabul olması için sebep olan bir şeyi beraberinde getirmesi demektir. Tabi bu da kabulün sebeplerinden olması lazım. Kabulün sebebi olması için de şeriatın izin vermiş olduğu yollardan biri olması lazım şeriatın izin vermediği bir şeyi bir insan yaparsa Allah hakkında bilmediği bir şeyi söylemiş olur çünkü nereden bilecek Allah Celle Celaluhu'nun razı olmasına rızasına vesile nedir duasının kabul olmasına vesile nedir onu nereden bilecek dua ibadettir değil mi ben bir insan rastgele ibadet edebilir mi edemez Başka bir de, dua ibadetin beynidir özüdür Dolayısıyla bir insan rastgele dua edemez, rastgele namaz kılamaz, rastgele kurban kesemez değil mi? Aklına uyduğu gibi bunları yapamaz. Çünkü bunlar ibadettir. Mesela hayvan kesimi de ibadettir. İlla kurban zamanında olması gerekmiyor. Bunlar ibadet olduğundan ibadetler tevkifidir. Tevkifi ne demek? Yani şari' olan Allah Celle Celaluhu ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden nasıl geldiyse o orijinalliğiyle kalır demektir. İnsanlar oradan eksiltme veya e, ekleme yapamazlar. Şura Suresi 21'de Rabbimiz de buyuruyor Emlehum şoraka'u şera'u lehum meneddini mâlemi ezenbihillah Yoksa onların Allah'ın izin vermediği hususlarda dinde şeriat ekleyen ortakları mı var? Allah Celle'ye bu ayet-i müşriklerden bahsediyor. Allah'ın izin vermediği hususlarda Şeriat koyan ortakları var. Şeriatı koyan kimdir? Hazreti Allah Celle Celalühudur. Onun dışında hiçbir kimse şeriat belirleyemez, ibadet türü belirleyemez. Ve yine Tevbe suresi 31'de: "İttakadu ahbaru murhaban ve mindun dunillahi. Onlar papazlarını, hahamlarını Allah'tan başka rap'ler edindiler ve Meryem oğlu İsa'yı da rab edindiler. Ama ma'muru illal ya'budu ama onlar sadece bir ilaha ibadet etmekle emrolundular. La ilahe illallahu subhanhu ve hamduhu." Evet, tevessül, şeriatın getirmiş olduğu tevessül kısımları, bunlar birinci kısmı Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek ki bunu söylediydik. Neydi o? Ve lillahi esmel husna fedu biya allah Teala'nın güzel isimler vardır. Onlarla dua edin. Yani mesela ne diyorsun? Ya Rahmanirhamni. Ey Allah'ım sen rahmansın. Ya gıfır ya Rabbi sen... Günahları boğuşlasın. İğfirli. Benim günahımı bağışla Ya Kaviy ve Ya Kadir. E, ey Allah'ım sen güçlüsün. Asli hali. Benim halimi düzelt. Ya Şafi. Ey Allah'ım sen şifa verensin. İşfini veya işfim ardana. Bizim hastalarımıza şifa ver gibi. Allah'ım Ya Rahim İrhamni ve Ya gafur İğfirli gibi. E, ve yine hadis Peygamber Efendimizin yaptığı gibi. Allah'ım Bi'ilmikel gaybe. Senin kaybı bilir olma özelliğinle ve yaratmaya kudretinin olması ile beraber benim için hayat hayırlıysa benim yaşamamı nasip et. Ve tevfini iza'inti'l vefatı hayralli diye devam diyor Benim vefat etmem ölmem hayırlıysa benim canımı al diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı teşebbüte okurdu mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nasıl salat selam edilmesini de bize öğretmiştir. Allahu salli ala Muhammed ve ala Muhammed ki vesselatu ibrahim ve ala ibrahim inneke hamidun mecid ve bir de Allah celle celaluhu'ya iman ile tevessül ona itaatle tevessül. Eee Ali İmran 193. Rabbena inna sami'na munadiyan yunadi li iman. Biz buraları okumuş muyduk? Okumadık değil mi? Rabbena inna sami'na munadiyan yunadi li iman en aaminu bi rabbikum fa amanna ya rabbi biz bize seslenen birinin seslenmesini duyduk yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duyduk bize dedi ki Rabbinize iman edin biz de iman ettik Rabbena fagfilene zönüvene ey Allah'ım bizim günahlarımızı bağışla şimdi burada evvela direkt Rabbena fagfilene zönüvene demiyoruz Ey Rabbim bizim günahımızı bağışla demiyoruz. Yani allah Teala böyle bir dua türü öğretmiyor bize. Neyi öğretiyor evvela? Evvela sen Allah'a iman ettiğini vesile kılıyorsun. Ya Rabbi biz sana iman ettik. Dolayısıyla sen de bizim günahımızı bağışla. Anlaşıldı mı? İmanı vesile kılıyoruz. Ya Rabbi biz sesleneni duyduk. Rabbinize iman et dedi. Biz de sana iman ettik. Öyleyse Rabbim bizim günahımızı bağışla. Muminun <gülüyor> suresi 109. ayet-i kerime Kullarımdan öyleleri var ki dediler ki ey Rabbim biz iman ettik bizi bağışla ve bize merhamet et Bak burada yine Allahü Teala bize dua türünü öğretiyor imanı vesile kılıyor o kullar Nasıl imanı? Ya Rabbi biz iman ettik bizi bağışla ve bize merhamet et Bunlar nedir? Yani caizdir ve yine Rabbena amena bima enzeltu ve teba'inna Resulü fektubuna meşşşahidin. Ali İmran suresi 53. Havarilerden bahsederken İsa aleyhisselamın havarileri nasıl dua ettiydi? Dedilerdi ki Ey Rabbimiz biz senin indirmiş olduğuna iman ettik ve Resulün İsa'ya da tabi olduk. Fektubuna meşşşahidin bizi şahitlerle beraber yaz. Bak burada ne var? Evvela yaptığı imanı söylüyor. Ya Rabbi biz indirdiğine iman ettik. Resulüne de tabi olduk. Ya biz bu imanımızdan sana tevesül ediyoruz. Bizi o şahitlerle beraber yaz. Bizi onlarla beraber haşreyle ahirette. Evet bir de kul kendi halini Allah'a arz ederek Allah'a muhtaç olduğunu Allah'a bağlı olduğunu Allah Celle Celaluhu'ya acziyetini belirterek Allah'tan dua etmek. Yani acziyetiyle tevessül ediyor. Ne gibi Rabbi inni lima enzelte ile men hayrun fakir. Aleyhisselam'ın sözü. Ya Rabbi senin bana göndereceğin nimete hayra benim ihtiyacım var. Ya Rabbi senin göndereceğin hayra ben iht benim ihtiyacım var. Ben muhtaçım sana. Ne olur bana yardım et beni, beni bu sıkıntıdan kurtar. Gibi e, haliyle tevessül ediyor. O zaman birincisi ne dedik burada? İsim ve sıfattan tevessül. ikincisi iman ile tevessül. Üçüncüsü hayır, kişinin hayır. halini Allah'a arz ederek tevessül etmesi. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü de duası kabul olmasını ümit etmiş olduğun kişinin senin için dua etmesini istemenden olur. Yani diyorsun ki bir kardeşine... Kardeşim benim için dua eder misin? Benim şöyle bir sıkıntım var. Benim böyle bir hastalığım var. Ben şöyle bir darda kaldım. Ne olursun tecrüde kalktığında bana bir dua et. Gibi böyle kardeşinden rica ediyorsun. Bunlar caizdir. Sahabe birbirleriyle böyle ne yapmışlardı? Ee, dua talebinde bulunmuşlardı. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken sahabe geliyordu. Ya Resulallah. Udu en ya Rabbi. Şey, ya dua, e, Allah, Allah'a dua et de bize yağmur göndersin. O sahabe de dua edebilir ama ne yaptı? Peygamber Efendimiz de dedi ya Resulallah dua et açlık her tarafı kurut, şey e, kuraklık her tarafı bitirdi. Hiç bitkilerimiz bitmiyor. Sen Allah'a dua et de bize yağmur göndersin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elini açıp dua ediyor. Ondan sonra Ukaşetü bin aleyhissalatu vesselam diyor ya 70 bin kişi vardır hesapsız ve azapsız onlar cennete gidecektir. O <gülüyor> ne dedi hemen. Üdüllah eni ce'aleni minum. Ya dua et ki ben onlardan olayım. Aleyhissatu selam nedir? Entemin. Sen onlardansın. Ve hatta dua ediyor. Allahum mecealhum min minhum. Allah bunu onlardan yap. Ama bir insanın öldükten sonra birisinin birisiyle tevessül etmesi caiz değildir. Mesela gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine. Ya Resulullah bana e, şefaat et. Ya Resulullah beni bu sıkıntıdan Kurtar. Daha bugün şeyde baktım. Saman yolunda baktım. İşte Azrail'in gelip de o bilinmeyen halleri açıklayan göğe bir hoca var orada. O halleri anlatıyor. Adam darda kalmış. Adamın şekli de değişmiş. Neymiş? Ondan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapmış oldu. Çok salatu selamlar getirdiği için aleyhissalatu selam gelmiş o adamın yanına. O adamı kurtarmış. Son anında, ölüm anında kurtarmış. Sureti de çok güzel olmuşmuş. Adam bunu böyle bir dini, bir sohbet olarak anlatıyor. Bunlar... Başından, sonuna He, başından sonuna kadar <gülüyor> şirk ifadeleri yani Allah'ım. <gülüyor> Allah Efendim? Daha da ölmeyecek mi? Yok yani onu kurtarmış, yüzün nurlu olarak şey olmuş. Yani onun kötü bir şekilde ölmesini engellemiş yani. Çok salatu selam yapması gibi böyle saçmalıklar anlatıyorlar. Öldükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa onunla tevessül edilir mi? Edilmez. Ve bunun misali olarak ne dediydik biz? dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Yağmur talebinde bulunmadılar. O vefat etmiş olduğu için Hazreti Ömer kimden istediydi? Amcası Abbas'tan istediydi. Amcasına ne dedi? Kum Kalk Yağmur talebinde bulun dediydi o da. Yağmur talebinde bulunduydu. Ben zannedersem dersin bu bunu biz işlediylik. Biz işledik. bunu işledik. i̇şledik evet. Salat selam getirmek normalde tabi getirilir. selam getirilir. Evet. Çok salat selam getirdiği <gülüyor> için diyor getirilir tabi. Mesela Ekfirü Aley salate Yomel Cuma mesela diyor. Cuma günü bana çok salat selam getirin diyor. Ama ona ki sevab var. Tabi ki sevabı var. Işte. Sal Vali Salatöselam diyor ki sizin salat selamınız bana Allah ulaşır diyor. Bunlar var. Ama Aleyhissalatu vesselam kalkıp kabrinden birini kurtarması bu yok. Yani böyle bir şey yok. Tabii ki salatü selam var. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. İnne <gülüyor> Allah ve melekleri Allah ve melekleri peygamberine salat selam eder. Ya ey'lezine amenu sallu aleyhi ve selametus sâîmen Size Allah'a şey Allah'ın Resulüne salat selam edin. İsim, i̇sim olarak diyor yok. Azrail diyor ki öyle yazmış. Azrail aleyhisselam diyor böyle yazmış. Öyle. Hazreti Azrail aleyhisselam bir şeyler yazmışlar. Hocam zaten cılar da hep zaten böyle dilde olan Hocam bir şeyi de... alıyorlar zaten. Dilde olan bir şeyi ama kendi eklemelerini. Evet yapıyorlar. sağına sonra çok eklemeler evet. yapıyorlar. Evet o zaman 21. fetvaya geçiyoruz. Hükmü tealluki bil esbab. Sebeplere sarılmanın hükmü. Ee, evet. Evet. Ma tevhidi fi insan qubur Şimdi e, sebepleri sarılmadan öyleler var ki insanın tevhidini bozuyor. Mesela kabire ibadet edenler, mesela kabire ibadet ediyor. Musibet başına geldiği zaman bu nedir? İnsanı İslam dininden çıkartan en büyük bir şirktir. Bunlar ki tabi Anadolu'da çok olan şey vardır geçen yine haberlerde gösteriyor adamın birisi bir tane kabrin yakınlarına gelinlikler asıyor. Gelinlikler asınca da oraya gelip de millette dua ediyor millette ne zannediyormuş işte evlenemeyenler geliyor orada dua ettiği zaman evleniyor falan gibi böyle çok saçma saçma şeyler adam da diyor ki ben bunu özel olarak yaptım burada bir türbe var insanlar gelirler buraya diye ben özel bunları da buraya astım diyor adam da itiraf ediyor yani insanların şirke girmesine sebep oluyor geliyor oradan kabirden bir takım şeyler istiyorlar ve hükmü Teala o işi yapan hükmü nedir? Müşriktir. Maide Suresi 72. Rabbiniz bir men şirk. bile, kim Allah şirk koşarsa fakat haram aleyhi'l Janna ve mawahun Nar. Allah ona cenneti haram kılmış ve evet> onun varacağı yer cehennemdir. Ve nasar, zalimler için asla bir yardımcı yoktur. İkincisi, niyeti mi de? Ala sebebin şarayiin, sahihin, mağafletihi, anil Ki kişinin Şer'i bir sebebe sarılması var ama gerçek müsebbib olan Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu unutuyor. Bu diyor şirkten bir türdür ama insanı İslam'dan çıkartmaz. Yani mesela diyelim ki şöyle sebebe itima diyor, diyor müsebbip olan Allah'ı unutuyor. Mesela diyor ki ya ben buraya gelmeseydim bu hastaneye gelmeseydim ben öldüydüm. Ben şifa bulamazdım. O kadar yere gittim, o kadar doktorlar gördüm. E, bu doktor gibisini görmedim. Bu doktor olmasaydı beni kurtaran yoktu. Şimdi bugün televizyonlarda da o gibi şeyler vardır. İşte doktorlar kurtaramadı. Ve hatta buna benzer ifadeler vardır. Bunlar şirk türündendir ama kişi İslam dininden e, çıkartmaz. Eğer ki gerçekten Allah'a bu hususta e, sebep olarak inanmıyorsa, müsebbib olarak inanmıyor. E, inanıyorsa ama müsebbib olarak Allah'a inanmıyorsa İslam dininden çıkar. Yani diyor ki tabii ki diyor doktor bir sebeptir asıl müsebbib Allahu Teala'dır. Ama ben o kadar aradım onun için. Yani genelde insanların Allah'ı zikretmemesi, belirli bir takım sebebi zikretmesi. Bu şirk türündendir ama İslam dininden çıkartmaz ama İslam dininden çıkartma yoluna girdirir kişiyi. Mesela ne diyor adam bu zamanda paran varsa işini yapabiliyorsun, paran yoksa bir şey yapamıyorsun, paran yoksa iman para etmiyor falan gibi bu gibi laflar e, İslam dininden çıkartmaya yakın sözlerdir, şirk türündendir. Evet onun gibi diyebiliriz yani He. ama bunu insan e, söylediğin zaman e, şimdi Allah Celle Celalın takdirinden başka bir şey olmaz Dediğin zaman adam derse ki tabii ki öyle ama e, sen onu düşünüyorsun ama bir de paranın olmasının ne kadar fonksiyonu var gibi böyle şeyler söylerse kişi İslam denilinden çıkmaz. Ama e, bununla beraber adam e, Allah e, söylediğin zaman karşı gelirse bu hususta diyor ki mesela paran varsa olur paran yoksa olmaz. E, sen de diyorsun ki Allah isterse olur Allah istemesi hiçbir şey olmaz diyorsun. Yok diyor ne alakası var diyor mesela ha, bu adam müşrik olur. Ama tabii ki diyor Allah var ama diyor bu, bu gibi şeylerin fonksiyonu da çoktur veya adama böyle bir şey söylemiyorsun sen ee, güncel konuşmasında devamlı böyle şeyleri bahsediyor. Mesela diyor ki Alman hükümeti diyor sen nerede gidersen izliyor diyor görüyor diyor her şeyi biliyor diyor mesela Allah'ın sıfatlarını veriyor adam. Ya bu adam şirk dövünden bir şey yapmış olur ama müşrik olmaz ama adama sorduğun zaman dersen ki Allah Celle Celaluhu'nun muradı ne kadarsa o kadarını bilir, istemediği şeyi bilemezler, istemediği yerde sana <gülüyor> yanaşamazlar, sana zarar veremezler, tüm insanlar ve cinler toplansa, sana zarar vermek istiyse, Allah yazmadıysa veremezler diyorsun, adam diyor ki ne alakası var bunu diyor mesela, böyle derse bu insan kafir olur, evet. Ama ağza alışmış güncel çok haberlerden baka baka baka baka konuşma uslubu da Allahsız konuşma ifadesi olmuş. yani Hiç Allah'a dayandırmıyor böyle güncel gözüken zahiri olaylara sebebi bağlarsa bu insan kafir olmaz ama şirk türünden bir şey işlemiş olur. Evet mesela diyelim ki bir de şöyle bir sebebe sarılmak var yani biliyorsun ki sen rızkı veren Allah Celle Celaluhu'dur bunu biliyorsun ama bununla beraber gidiyorsun Para kazanmaya çalışıyorsun, ticaretini kuruyorsun, işe gidiyorsun, dükkan açıyorsun neyse e, senin o koşturmalarına bağlı olarak hareket etmen senin tevhidini ne asılda zarar getir ne kemaline zarar getir. Çünkü sen zaten biliyorsun Allah Celle Cadı veyahut da biliyorsun ki şifayı Allah Celle verecek ama gidiyorsun doktora ilaç almaya, muayene, kontrole vesaire bu nedir yine sebebe sarılmaktır sebebi sarılmaktır ama Allah Celle Celaluhu'nun e, istediği olacaktır onu da biliyorsun Bu hiçbir şekilde insana zarar verimi vermez ki günlük hayatımızda devamlı yaptığımız işler öyle değil mi bunlar evet dikkatimizi dağıtmayalım inşallah kontrol burada olsun yani bu, bunları anlamamız önemli şeyler çünkü bu, burada bile fetvalarda bile ilk önce akide meselesiyle ııı e, başladık bunları okuyoruz ve insan ama tüm bunlara rağmen tüm bunlara rağmen yine insan kalbini hiçbir zaman sebebe bağlamamaya çalışması lazım Kalbini hiçbir zaman sebebe bağlamaması lazım gerek musibetler hususunda gerekse iyilikler hususunda ben o kadar koşturdum da oldu değil veyahut ben şunları yapmasaydım bu sıkıntı benim başıma gelecekti değil mesela o Hazreti Ayşe'nin iftira kısısında. Allah istedi de öyle oldu sonuçta yani allah Teala orada ümmeti Muhammed'e bir olay öğretmek istiyor Müslümanlar öyle bir iftira olduğu zaman ne yapması gerekiyor onu istiyor ve Allah Celle Celaluhu Hazreti Ayşe'yi temize çıkartmak istiyor Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ona daha çok daha güzel bağlanmasını ee, hikmeti bunlar bizim gözümüzle görebileceğimiz bir takım hikmettir ama gerçek hakim olan Allah'ın ve kendisinin bildiği hikmetler daha farklı şeylerde olabilir daha çok şeylerde olabilir ama Allah istediği zaman o olay öyle olmuştur. Hazreti Ayşe orada gerdanlığını kaybetmeye de bilirdi O kafile Hazreti Ayşe gerdanlığını aramaya gittiğinde orada da durabilirdi. Allah'ın bir hikmeti var ki onu orada kaybetti. İftiranın atılması da Allah'ın bir hikmetidir. Ümmeti Muhammed'e ve bakın o ifke hadisesindeki ayette ne diyor? "La tahsabû şerra Bunu sizin için bir şer zannetmeyin." Bu sizin için hayırdır. Ne kadar acı da olsa peygambere ne kadar acı da verse Hazreti Ayşe radıyallahu anh ne kadar canlı da yaksa Hazreti Ebu ve Hazreti Ebu eşinin ne kadar sıkıntısı da olsa yine de bunda ne vardır? Hayır vardır. Onda zarar yoktur. Yani her olan olayda iyi veya kötü gördüğümüz sebebi Allah'a bağlamaktır. Ki o zaman insan gafletli olmaz. O zaman insan gafletli olmaz. İnsan kendisini bir şey sanmaz. İnsan kendisinden e, ümitsizliğe de kapılmaz. Yani me mesela ben şunu yapsaydım şunlar olmayacaktı. Gördün mü şuna dikkat etmedim de böyle oldu da şu Yok de ki Allah istedi oldu ya. <gülüyor> Ve da senden güzellikler sağdır oldu. İnsanlar diyor ki sana ne kadar güzel yaptın şunu ne kadar güzel becerdin. Cık, sen kendini bilirsen Allah istedi öyle oldu diyeceksin. Ama kendini bilmezsen kendi kendini çok yükselirsin. Yerine geldiği zaman kendini kendini yerden yere vurursun. Ama bir ayarda da durabilirsin. Allah istedi öyle oldu, Allah istedi böyle oldu. Ama ida acıktı ki mertebe ve Evet, 22. fetva. Hükmü izahatı makamatul evliya ve nذر Velilerin kabrini ışıklandırmak. Türkiye'de de var böyle bazı kabirler özel ışıklandırılmıştır, özel süslenmiştir. Veyahut o kabirler için adaklar adamak. Böyle şeyler ışıklandırma gibi şeyler nedir? Haramdır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle işleri yapanları lanetlemiştir. O kabirlerin aydınlatılması caiz değildir. O fe'li zelki mel'unun ala sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin lisanıyla mel'undur. Faleh hada, izâ nadhara'l insân iḍâ'ata hâdha'l kabr fa inna nadrahu Kim böyle bir adak adarsa haram işlemiş olur. Hadis-i şerif Ali ki: "Men Allah. Kim Allah'a itaat etmeyi nezer ederse, adarsa Allah'a itaat etsin. Kim Allah'a isyan etmeyi onu yerine getirmesin. Allah'a isyan etmesin. Evet. Allah'tan başkası için kurban kesmenin hükmü nedir? En tevhîdullah ve ibade, teala bil ibadette Allah'ı tevhid etmek ne demek? İbadette Allah'ı tevhid etmek. Yani ibadeti sadece Allah'a yapmak demektir. Yani bi Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi lazım. Hangi ibadet türü olursa olsun Kurban kesmekte ne dedik? İbadettir. Dolayısıyla ibadet sadece kime yapılır? Allah yapılır. İyâke ne'abudu. Ya Rabbi sadece biz sana ibadet ederiz. Fe sallili rabbik venher. Rabbin için namaz kıl, Rabbin için kurban kes. Dolayısıyla bu nedir? Bir ibadettir. Bir insan Allah'tan başkasına tazım için e, kurban keserse ve ona yakınlaşmak için e, kurban keserse kemâ yüttekarru bi zelke vi'azmi Azze ve fe <gülüyor> müşrikken o zaman o insan müşrik olur. Ve <gülüyor> zekanu ve teala müşriğe cenneti haram kılmıştır. cehennem onun barınağıdır. وبناء insanlar bazı velilerin kabirlerine veli zannetmiş oldukları insanın kabirlerine gidip orada kurban keserlerse İslam dininden çıkartan şirki işlemiş olur. Wa Bunları yapanlara bizim nasihatımız nedir? Yaptıklarından dolayı Allah'a tövbe etmeleridir. Allah'a tövbe ederlerse ve cehlu kurban da Allah için yaparlarsa namaz orucu yaptıkları gibi allah Teala onların bu yapmış oldukları şirki bağışlar. Enfal suresi 38. <Sessizlik> Kafirlere de ki eğer onlar yapmış oldukları küfürlerden şirkten vazgeçerlerse Allah onların geçmiş günahlarını affeder. Yani hayatta olduğu sürece kişide ne vardır? Fırsat vardır. Allah'a tövbe etmesi kendi haline islah etmesi kendini düzeltme fırsatı vardır. Allah yu'tii fe ukadalik Allah Teala hatta bunun daha yücesini verir. Onların seyiatını hasenata tebdil eder. Bakın şu ayet-i kerime üzerine hiç düşündünüz mü? Ee, Furkan suresi 68 ve 70. ayet-i kerimeler. Ayetleri bir bakın. Ve Allah Allah'tan başkasına dua edenler. Ve taqtuluna nefse'llet harem Allah illa bil şey Allah'tan başkasına dua etmeyenler sadece Allah'a dua edenler yani ve Allah ile Allah'ın haram kıldığı canı e, haksız yere öldürmezler ve la zina de yapmazlar ama ama kim bunları yaparsa Allah günahkar olarak karşısına çıkar yudayafle kıyamet gününde azab kat kat olur yemel kıyameti ve aklı dufi muana Hakarete uğrayarak cehennemde ebedi kalır. İlla men tâbe, ama kim tövbe ederse şirkten, bu işlediği günahlardan ve amene iman edersin ve amele sâlihan salih amele işlerse hasenat, Allah onların günahlarını hasenatı tebdil eder. Ne kadar günah işledilerse onların hasenatı tebdil eder. Yani o kadar sevap işlemiş gibi yazar. O, o günahlarını Hasan tepti. De bu da Allah e, yet, 68'de 70 arız. <gülüyor> evet, 24. fetva hemen bitirin bunu okuyalım biz hemen. Hal <gülüyor> likfi nutku bi şahadeti Bir kişinin Müslüman olması için kelime-i yeter mi yoksa başka işlerde gerekir mi? Eğer ve an ve ve ve Bir kafir kelime-i şehâdet getirirse, sıdk ile getirirse ve bilerek manasında bilerek yakinan içermiş olduğu anlamların da ne olduğunu bilerek bunu söylerse ve alime bi zalike de ve bununla da amel ederse la ilahe illallahın gerektiğiyle de amel ederse İslam'a girer. Sonra o, o ona namaz emredilir ve İslam'ın diğer hükümleri onlara öğretilir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebil'i gönderdiğinde ne diyor? Inde ke setetika Ey muaz sen bir topluluğa gideceksin. Ehl-i el kitap kitab olan bir topluluğa. Fe izâ onların yanına vardığın zaman fed'uhum onları davet et. Neye? İlâ en yeşhedü ellâ ilâ illâ ve nehammedü Resulullah. Kelime-i getirmelerine davet et. Fe inhum lek bi bizalik. Onlar... Bu konuda sana itaat ederlerse fe onlara haber verni ennallaha kad faradu aleyhim hemis salavat. En la ila illallah Muhammedun Resulullah'ı söylediler, kabul ettiler. O zaman onlara de ki Allah onlara günde beş vakit namaz farz kılmıştır. kulli yevmin velelitin her gün her gecede. Fehinhum attağı Ondan sonra onlar bu konuda sana itaat ederler. Sefak Onlara haber var. Ennallakat farz alayim. Sadakaten toxhuzu min ala alınıp fakirlerine verilen bir zekatın verilmesini Allah onlara farz kılmıştır. Onlara bunu da belirt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı ve zekatı ancak tevhid kelimesini söyledikten sonra emretmesini söylüyorum Hazrin Cevvel. Vel imani bil Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a iman ve Resulüne iman. Fe izâ fe'lel kafir zelke sâre lehu hükmul muslimin. Kafir bunu yaptığı zaman Müslümanların hükümünü alır. Sonra namaz ondan istenir ve şeriatın diğer hükümleri ondan istenir. Fe izâm ten'a'a zelik sâret lehu ehkâmin ukhra. Eğer bundan vazgeçerse, namazdan ve diğer hükümlerden vazgeçerse, kelime-i şehadet getirdim ve daha başka bir şey yok. O zaman onun başka hükümler olur. <gülüyor> Fe salate eğer namazı terk ederse istetabe tuvali yulem. Veliyülemir Veli ondan tövbe ister. Yani tövbetmesini ister. Fe in tövbe ederse tamam ve illa katile yoksa kafir olarak öldürülür. Bakide bakiyetul ahkam yuamalu fiha bima istahak. Diğer hükümlerde de ne hak ediyorsa ona o şekilde muamele edilir diyor. Yani sadece kelime-i şehadeti yeterli olum olmuyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ben insanlarla savaşmakla emir oldum. ta kelime-i şahedet getirecekler ondan sonra namaz kılacaklar ve zekatta verecekler yani bu e, namazla zekat ikisi bir e, ikisi bir olup kelime-i tevhikten ayrılmayan amellerdir yani kelime-i tek başına ayakta durmuyor İlla beraberinde namaz ve Zekat olacak ve Abdülkadir bin Abdülaziz var ya bu El Camii Fital İlm-i al... e, Şerif kitabını okuyoruz ya o kitabının yazarı diyor ki zekatı terk eden insan da kafirdir. Hı Namaz ]Every? gibidir. Diyor. Çünkü allah Teala her yerde namazla evet. beraber zekatı da terk etmiş, sizi zikretmiş ve Ebu Bekir radıyallahu zekat vermeyenlere mürtet olduğundan onlarla savaşmıştır. Ve o savaşın adına da diyor, mürtet irtidad savaşı. Harbur ridde irtidad savaşı demiştir. Dolayısıyla diyor, namazın hükmü ile zekatın hükmü aynıdır diyor.